459. konu, Hazreti Osman'ın Hazreti Ebu Bekir'i desteklemesi ve diğer sahabilerin de ona uymaları Abdurrahman'dan sonra bir sessizlik oldu, bunu takiben Hazreti Ebu Bekir, peki sizlerin görüşü nedir, diye sordu, bunun üzerine Osman bin Affan şöyle konuştu, ben senin bu dine mensup olanların iyiliğini ne kadar istediğini ve yine onlara ne kadar merhametli olduğunu biliyorum, eğer onların geneli hakkında faydalı olacağını düşünüyorsan bu işe hemen başla, çünkü biz senin hakkında bir şüphe beslemediğimiz gibi seni kınayacak da değiliz, Hz. Osman'ın bu sözleri üzerine Talha, Zübeyr, Sa'd, Ebu Bey'de, Said bin Zeyd ve orada bulunan diğer muhacir ve ensar, Osman doğru söylüyor, sen nasıl uygun bulursan öyle yap, biz sana ne karşı çıkarız ve ne de seni suçlarız, dediler.